صلو علا شفيع ذنوبنا Muhammed. Allahümme sallallahu alayhi wa sallallahu بالله السميع العلمين من الشيطان الرجيم بك من همزات بك رب. بك منه مزات الشياطين. وأعوذ بك ربين يحضرون الشيطان الرحمن الرحيم. ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم الله العظيم. اللهم انفعنا العظيم. بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين. Es-sahîrulllah <Sessizlik> el-hayy el-kayyûm hasan biqum el-hayy el-kayyûm ellezî lâ emût ebeden ve defaat ankum eş-şûrra bi lâ Buraya da yetiştik elhamdülillah Fakat çok sıhhatli değilim. Abdestlerim dar ve sair hastalıklarım da var. Yine de elhamdülillah cemaat toplandı, bereket hasıl oldu. Rabbim inşallah tesirini halk eylesin.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 Bu gece bu kadar fazla gelmesinin sebebi nedir? Muhalefet. Rabbimiz <gülüyor> Tebârak <sabarek> ve Teâlâ. <gülüyor> Buyuruyor. Lâ terkenû. Azıcık dahiyi meyletmeyin. <gülüyor> zerre kadar meyletmeyin. En ufak zerre demek karıncanın bacağı kadar. Gözle görünmeyecek kadar dahi meyletmeyin. Kime?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 bu alemleri, gökleri, yerleri ve içindekileri yaradırken kendisine ortak edindi mi? Kimseden yardım aldı mı? Göklerin, yerlerin mülkünde kimseyi şirkette hissedar etti mi? Ne bu da ma Mâ eşhedtüm ghalqa s ard ve la velâ enfusihim ve mâ تخذل مظلنا عبده، فيوم يقولن له شعكا، ياللذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم، فلم يستجيبوا لهم، ما بينهم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 Kafirler bilmiyorlar mı? Gökler yerler yapışıktı da biz onlara birbirinden ayırdık Allah buyuruyor. Dünyanın kepçesi tozeri onları birbirinden ayırabilir miydi? <gülüyor> Evla buyuruyor ki, kıyamet gününde kafirlere diyeceğim ki, şu bana ortak ettiklerinizi bir çağırın da sizi kurtarsınlar. onlar da çağıracaklar ama hiçbir cevap alamayacaklar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 Bugün Yahudiler nedir? Müşriktir. Niçin? Bakara dille olduğunuz İbnullah. Dediler ki O Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Hadi bakalım Kur'an söylüyor. müşriktir Yahudiler. Batta gittiler. Biliyorsunuz Zeyrul Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı sonra dirildi. Kur'an-ı Kerim'de onun kıssası Bakara suresinde zikrediliyor. Huzeyr Aleyhissalatu vesselam bir kasabaya uğradı, kasaba viran ıssız, ehli ölmüş, sakini yok. Dedi ennâ yuhihâdillâhu bâdem evteh. Ya bu memleket batmış, halkı ölmüş, Allah acaba dedi burayı nasıl diriltecek bunları? Yani Allah diriltemez, haşa olur mu peygamber öyle değil mi? Yani Rabbim kudret sahibi nasıl acaba diriltecek? Kudretini görmek istedi. Allah onu orada, o Zeyr Aleyhisselam'ı bir öldürdü orada, o anda öldürdü. O dedi ya, Allah bunu nasıl buraya acaba? Ruhunu al. Ne kadar? Yüz sene. Kur'an söylüyor. Zeyr 100 sene sonra onu ne yaptı? Tirittin. Onun haberi yok. O diyelim ki sabahleyin uyudum zannediyor, akşam kalktım zannediyor. Aynı gün zannediyor. Ne bilsin ki? Yüz sene geçmiş. Siz mesela akşam bir yatıyorsunuz uykusuz yorgun olduğunuz zaman 8-9 saat uyuyorsunuz bir de uyanıyorsunuz. Ya ne kaldırdınız beni? 5 dakika olmadığı yatalı yani. Adam öyle geliyor. Ha bu 9 saat 5 dakika gibi gelirse 100 senede bir gün gibi gelir. 9, 309 sene Ashab-ı Kehf uyudu. 309 sene ne dediler? Ya bu, ya bu sabah yattık yani yakıştıktı vakti ya ikinci vakti, az bir zaman geçti. Öyle zannettiler. Mavlaba ki, ey müzeyir, bak burada ne kadar durdun? Kendi biz kale biz diyemeyeceğim. Ya bir gün durdum ya yarım gün. Detaylı belli biz demeyeceğim. Yüz sene oldu burada durdun.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 Hüceyir aleyhisselam da ne diyor? Ne bu da ilel neksuha lehma Felemma tebeyene Allah'ın nazır. Şimdi kemikler birleşti, et yok. Bak şimdi de diyor kemiğe nasıl eti giydireceğiz? Bir de üzerinde eti de bitti. Hayvan kulaklarını dikti. Canlandı. O zaman üzerindeysem dedik ya Rabbi şimdi gözümle görerek anladım. Sen her şeye kadirsin. Ben biliyorum ama gözümle gör. Şimdi üzererim kalktı. Nereye gidecek? Mahallesindeki köyne gidecek. Yolda kalmış yüzse. Bir köye gideyim ya, eve gideyim. Neredeyiz? Karı ne oldu? Çocuk ne oldu? Yüz sene. Allah Allah. Çıktın evden, geri geliyorsun yüz sene sonra ya. Kendi mübarek... De, yüz senede ne olur kardeşim? Şehir değil Kim tanır ya memleketini yüz sene sonra? Bura benim mi değil mi? Evleri tanırdı tabi biraz. Tanır gibi oldu. Kimse de onu tanımıyor. Bir nesil atmış bir asır. E şimdi baktı, bir koca karı, bir nene, gözleri de kör, Kapının önünde oturuyor. Uzair Aleyhisselam dedi ki nene Uzair Aleyhisselam kaç yaşında? Uzair Aleyhisselam 20 yaşında Şimdi oldu 120 tabi. Bir var 40 yaşında olsa ne eder? 140 Nene diyor ki haha, ha Uzair 40 yaşında Ayrılmış. O nene o zaman neymiş? 20 yaşında Uzeyr Aleyhisselam'ın hizmetçileriymiş evinde. Uzeyr'sa 40 yaşındayken o nene 20 yaşındaymış. Şimdi geliyor neneye diyor ki: ne? Uzeyr'in evi neresidir?" Allah Allah diyor. "Yüzyıldır diyor Uzeyr'den bahseden ilk seni gördüm." <Gülüyor> Niye? Ya ben onların cariyesiydim diyor. Efendim geldim katresine gözüm kör oldu, kütürüm oldum, topalım Ayağa kalkamıyorum. Uzehir diyor bir gitti gideli. Bir kimse de ne sağ mı ne ölümü bir haber gelmedi ki. Diyor ben Uzehir'im. Hadi git sen de Uzehir olacaksın diyor. Gözüm görse tanırım belki ama diyor gözüm de görmüyor. Ya nene inanmıyorsun musun bana ben Uzehir'im. Ne diyor biliyor musun lan ne uyanık. Her gelde döneri yağlı keser yani tarafına keser. O nene de iş çıkartacak. Diyor ki eğer Uzehir sen diyor Uzeyir duası makbul bir peygamber idi diyor. Bir duaya bağırsın gözüm açılır tanırım seni diyor. Ha, ne uyanıksın be. Uzeyir sen Bismillahirrahmanirrahim ellerini bir sürüyor. Nenenin gözleri açılıyor. Vallahi sen Uzeyirsin diyor. <gülüyor> e çünkü Uzeyir aleyhisselam. Yani aynı gençliğinde olduğu için ne ihtiyarlamış ama onun gençliğini bildiği için aynı. O değişmemiş ki. dirildi aynı taptağızı. Bunun üzerine mübarek gidiyor bakıyor ki köyün ortasında oturmuşlar. Fakat kimler biliyor musun? Uzehir Aleyhisselam'ın oğulları 80 yaşında, torunları 40 yaşında. Oğullarının saçı sakalı bembeyaz olmuş, 80 yaşta. Üzeri El Asam duruyor. İşe bak ya! dede sipsiyah? Torunlar beyazlamış. Nene diyor ki, nene kimsenin bir şeyden haberi yok. Yani o nene eski Hüzey El köylü biliyor. Diyor ki, vallahi bu zehirdir, Allah bunda size bir mucize göstermek için bunu böyle yaptı, diritti. size gel.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 Bu el kimin? Onların. Peki bugün yılbaşı kutlayan onlara zerre kadar değil, dana kadar meyletti. Mevla buyuruyor ki, küm kadar meyletmeyin, niçin? Fetemessekumun nâr. Kâfirleri yakacak, ateş size de dokunacak. Allah. Müslüman, Kur'an'da diyor ki, Esteidu billâh ve attekun nâralletî üddet lil kafirin.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 İmam-ı Azzam diyor, Kur'an'da en korkunç ayet budur. Çünkü Allah Müslümanlara diyor ki, Ey müminler, kafire hazırladığıma teşref seni de sokarım diyor. Taizeme diyor. Yılbaşı kutlama diyor. Zalime meyletme diyor. Ateş yapışır size. Sarar sizi, kuşatır sizi, içinize işler. Her zerrenize işler. Sizi yakar. Efendim kardeşlerim.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 Kafirlerin modasına uymak, kafirlerin modelini benimsemek, kafirlere her türlü benzemek, en uzak bir meyil tehdide giriyor. Zerre kadar meyil etmeyin, sonra onları yakan ateş size de yapışır. Allah cümlemiz o ateşten muhafazayız. Amin. Evet efendim. Estaizu billah. min min evliyâ. Bu ayeti insafla dinlerseniz işi çözersiniz. Ey inananlar! Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Yarınız, yardımcınız yoktur. Estağfirullah ve lillüllezine amenü. İnananların velisi, mevlası Allah'tır. Sahibi yardımcısı Allah'tır. Celle şanü, celle celalü. Onları karanlıklardan nura çıkaran Allah'tır celle celalü.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 İttakûmü meclis-i Allah dostlarının sohbetlerinde oturduğunuz zaman kendinizi koruyun. Fe'lûm ve Çünkü onlar sizin kalplerinizin içine girerler ve ta'lûne alâ Allah'ın bildirmesiyle gizli niyetlerimizi de bilirler. Allah'ın bildirmesiyle keramet evliya haktır. İttakûmü kebâsetel mümin.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 Doktor da bakıyor ama kana bakıyor, ete bakıyor, tamara bakıyor. He? Maneviyattan haberi yok, zavallı. Ama Allah'ın dostu baktığımı nereye bakıyor? Gözünü kapatıp bakıyor. Adamın kalbine Allah'ın izniyle giriyor. <gülüyor> Düğminin ferasetinden sakının. Bu hadis çok mühim abi? Namraban diyor ki, o, al, o komşumun diyor kalbine bir nazar ettim. Durumu nasıl? Bunun bir misali verilmiş.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 Üpte gibi oturuyor, şimdi cemaatın içerisinde hocaya soruyor. Süneşli Bağdadi Hazretleri kürsüde diyor ona ki, Efendi Hazretleri, müminin farasetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifinin diyor, manasını mı verir misin diyor. Tam da adamına soruyor mu, hadise de, sorduğu hadise de bak. Mübarek o anda kafayı eğiyor. Hemen kafayı kaldı. Bütün millet diyor ne cevap edeceksin? Esliyen fakat hane vaktü islami. Senin diyor Müslüman olma vaktin gelmiş Müslüman ol. <gülüyor> Herkes yeter olan adam evliya gibi sarık verir ve Müslüman ol denir mi ya? Herifler Hristiyan, benim de var. Diyor Müslüman ol vaktin gelmiş. Ne yapıyor?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 Efendim kardeşlerim, İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu adamın kalbine bir bakıyor. Bir bakış bakıyor, baktım gidiyor, kalbi zikri karanlık, iman nuru söndü sönecek. Bakın muhteremler, El-İsvârü Aleyh-Savîr'e küçük günahlara devam büyük günaha çeker. El-İsvârü aleyh kebire yufdîyle'l-küfûr, büyük günahlara devam küfre çeker. Nasıl? Çıplak kadınlara bakıyorsun. Zina yapmıyorsun ama bakıyorsun, bu bakma alışkanlığı, şehvetle nam -ı, -ı, nazar nereye çeker? Zinaya çeker. Peki zinaya devam devam, zina nereye çeker? Nauzu son nefeste küfre çeker. Çünkü büyük günahlar üst üste biner, İmam-ı Rabbani Hazretleri der, Teker ve وَيَبْقَا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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde diyor yüz tane halis mümin olsa, bir tane de münafık olsa diyor, kapıdan bir münafık girse hiçbirini tanımıyor, hiçbirini canı çekmez diyor. Giter o münafığı bulur onun yanında oturur.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 Televizyonda yılbaşı kutlayanları şeyde diyor ediyor. Demek onda ne var? Onda da şirkten bulaşıklık var, eser var. Onun için onun da canı onlara eğile diyor. Gör gi manlıabbani kalbine bir teveccüh ettim. Mevla'nın bana verdiği nurdan bir nur parlattım diyor. Hiç almadı diyor ya. Bana mısın deme derdin, kalbi kas katı. İkinci defa yalvardım, teveccüh ettim. Hiçbir karanlık açamadım diyor. Aynı karanlık yerleşmiş kalpte.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 Ne diyor biliyor musun? Ben adam değil miyim diyor. Yani hindi kesemezse yılbaşında adam olamıyormuş. Ben fakirsem diyor bir hindi de kadar diyor stoğum var diyor. Kurban bayramında da geliyor. Diyor ki Hoca şu kadar param var şu kadar da borcum vardı. Bana kurban düşer mi? Yok sana hindi düşer diyeceksin ona. <gülüyor> seni gidi sapık seni. Kurban kesmeme bahane ararsın. Bu millet ne alem, illet olmuş ya. Evet, beni kardeşlerim, şirk pisliği var dendi. Sonra İmam Rabbani diyor, ben ümidi kestim ayrıldım. Bir de baktım, haber geldi, komşun vefat etti. Ne yapayım? Ya cenazesine gidilir mi, dilmez mi? Müslüman adam komşu. İstihare yaptım, Mevla'ya sordum. İstihare çıktı ki, imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Bak yine kurtardı Mevla imanını o mübareğin duasıyla. Ama insan son nefeste imanını bu tehlikeye atar. Bu dizi koya canını sokar mı? Bir imansız gitti mi ahirete, bütün namazların, hacılığın, ömrelerin, sadekelerin, zekatların hepsi boş. Çünkü innemel evlatülü gadm. İtibar nereye? Son nefese. Son nefesi kurtaramadın. Evet iyi cehennemdesin hiç çıkamaz. Allah imanlarımızı sabit eylesin. Bu yolda daim eylesin. Amin. Kafirlere meyletmekten uzak eylesin. Muhafaza girdi. Efendim kardeşlerim. Bunların arasına girmek, bunların kutlamak mesela. Bazı ne olmuş? Kardeşlerimiz bana söylediler. Müftülerden fetva verenler olmuş. Ne diye? Kazihancet müftüsü dediler. Hürriyet gazetesinde temet vermiş. Ben bilmiyorum. Demiş ki yılaşı da bir sakınca yoktur. Ama demiş...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 في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزر بها ويستهزر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 Allah muhafızlarla kâveleri cehenneme toplayacaktır buyuruyor. Bak gideceğin yer bir hadise okuyorum se men <gülüyor> kim bir milletin yaptığını severse yaparsa yok severse bu bir zümradiğim mahşere onların arasında çıkacak. Bu nasıl bir iş ibli mesut hazretleri sahabeyi düğün yemeğine davet etmişler.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 Bizi seyredin sizi cehenneme daha hızlı götürelim. Öbürde yok bizi seyredin. Bizde şöyle var. Biz daha dibine indiririz. Yarış var kardeşim. Cehenneme çekişiyorlar ya. Çekiyorlar. İşte sizler kurtuldunuz. Sizden bile korkuyorum ha. Buradan gidersiniz, kaçta giderseniz, bu gece yollar da kamsa acımam size, ha. geç gidin be? Gidersiniz iki de, de bir bakayım ne varmış. Bir de açarsınız da yanarsınız da. Korkarım sizden ha. Hoşevendi. Bizim evde televizyon var ama düğmesi benim elimde canım. Ama senin de kalbin şeytanın elinde olursa vesvese verirse açtırır. Açtırır. Sen ne yaparsın? Dersin ki haberlere bakacağım. <gülüyor> o arada beş dakika evvel açarsın kaçır mıyım Haberlerden sonra da dakika sonra derken bir de baktın sabah oldu. Çocuğun birisi şimdi ağacın altında bir elma. Adamın birinde canı çekmiş taşta da elma yok. Hepsi ağaçta bir tane yerde. O yerdeki de böyle dolgu şişkin. Bu da şimdi elma yiyecek ağaca çıkmayı da göze alamadı. O elmayı aldı yiyecek. Adamın biri de oturuyor dedik o elmayı yemedi. dedik Demin orada çocuk işedi o elmaya. <gülüyor>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 Yaptıklarını yapmak şart değil. Sevmek yeter. Ama bir de bizim Müslümanlar ne diyor? Hocam, ben sevmiyorum da sevmediğim için nefretle bakıyorum. Sen de bunu gel. Künah mı anlat demiş. Ya buna kim inanır ya? İkiye kadar, üçe kadar, dörde kadar, beşe kadar sevmediğin adamı nefretle seyredeceğim. Yüzünü şeytan görsün derim be. Düşmanımı ne seyredeceğim ya? Öyle mi? Evet. Şimdi Müslümanlar...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 Noel kutlayayım, yavruları seyredeyim diye sabah boylar. Ondan sonra ben yavruları şey diyorum, Allah'a seviyorum. Yalan, yalan, kuyruklu yalan. Allah bizi yalancılardan etmese. Allah'ın laneti yalancıların üzerinedir Allah bizi yalancılıktan muhafaza etse. Amin. Ben Allah'a seviyorum diyen her mümine ispatını nasip etsin. Amin. Canını da Allah'ın yoluna vermeyi nasip etsin. Amin seviyorum gene malını da Allah'ın yolunda, Resulü'nün yolunda infakı nasip Yoksa malımdan yok, canımdan yok, uykumdan yok, keyfimden yok, Allah için bir fedakarlık yok. Allah'a seferim kuru kuruya Allah'a kurman olayım, öte yandan sabaha bilim film seyredeyim. Hangi Müslümanım, hangi kitapta yazdım? kardeşlerim, şimdi tabii ki sizlerin çoğu bunlardan uzaksınız, uzaksınız ama evinizde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 Yani adam diyor ki ben onu... Bak kardeşim sen yüzme bilmiyorsan onu kurtarmaya gitme sen de boğulursun. Sen yüzme bilmiyorsan herifi nasıl kurtaracaksın ki ne yapmadın sen? E ben şimdi gidiyorum ona ki onu da bu yola getireyim ee kendini de kaybettim Sen neredesin şimdi sen de yok. Onun için adamımızı denk alalım bunlara yanaşmak da tehlikeli. kalkalım oradan bir film seyredelim der sen de hadi hatırın için gittin gümbürtüye. Öyle şimdi. Bakın kafirlere itaat basında. Efendi Hazretlerimiz çok okur, Kardeşi Sallaha sırr olur. şimdi gelir belki bilmiyorum ne konuşacağını, Rabbim ona ne buyutturursa, hikmetli konuşur o. Şu çok okur. Estaizu Ya eyyühellezine amelü <gülüyor> min tuti'u feriqan minel lezine ürtü'l kitabe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 aleyküm ya allah azizikum ve şunun buyran ya ey benim peygamberimin sahabesi içinizde benim peygamberim var iken sizin başınızdan aşağı benim ayetlerim okunuyorken nasıl kafir olursunuz diyor bak Kühre kadar götürüyor. Yahudinin bir şiirini dinleyip kalkıp silah çekiyor birbirine. Kim Allah'ın dinine sarılırsa o dost doğru yola kavuşmuştur. Resulullah hemen ayetlerle geliyor. Bakıyor ki kabileler silahlanıyor birbirine savaş açacak. Hemen ne buyuruyor? Siz nasıl ben aranızdayken bu ayetler indi sizin hakkınıza şimdi nasıl harp edeceksiniz? Durun bakalım. Estağfurullah. buyur ya Resulallah diyorlar. Bu ayetleri bir okuyor. Bunun üzerine... Hepsi tevbe ediyor, yola geliyor. Rabbimiz bu ne hakikatler beyan ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenuttequllahe haffa duqatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. Ey inananlar Allah'tan hakkıyla korkun. Gerektiği şekilde korkun.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 İşte biz o imanımızı kurtarmak için, o İslam'ımızı son nefesle de bağışlaması için bugün bu meclislerde toplaşmışız. Elhamdülillah. Evet. Ama kötü yollardaki kardeşlerimize de duacıyız. Allah onları da bu cemaatlere kavuştursun. Amin. Evet. Peşinden. Evet. Estaizu billah. La tefidu bihabelillah gemiyen ve فَالْكُونَ يَعْمَدُ رَاعِيَانِ لَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ <gülüyor> Allah'ın ipine hep birden sarılın. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Şerahattır, sünnettir. Onlardan ayrılmayın. Ey Müslümanlar birbirinizden de ayrılmayın. Elhamdülillah bu cemaat nerede dersek birbirimizle beraber elhamdülillah. Dünya ahiret, çamura geliyor, yağmura geliyor, kar yağsa geliyor. Allah için gün. Bizanlarına konacağım inşallah.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 Bak, az kaldı içine düşecektiniz, o kuyunun kenarından sizi ben çıkartmadım mı Allah? Hey Müslümanlar, içimizde evvelce içki içenleriniz yok mu? Kumar oynayanlar olmadı mı? Zinadendeniz olmadı mı? Faiziyendeniz olmadı mı? İçinizde ne kadar günahlara düşmüş, bugün burada gelmiş, keşfi namazı kılacak, hepsi olup çıkacak. Ben bu kuyudan sizi çıkartmadım mı Allah buyuruyor? Şimdi nasıl nimetin kıymetini bilmeyesin? Bakader. Bakın size bir kısa anlatayım. Tefsirler Uhul da geçiyor. İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber yani yakın adamlarıyla beraber bir kasabaya, bir kariye uğruyorlar. Gezerken 12 havarisiyle beraber bakıyorlar ki o kasabanın Halkının hepsi olduğu yerde ölmüş düşmüş. Dükkancı dükkanında, sokakta gezen, sokakta evdeki evde kimse kimseyi gömememiş. Yani bir anda ölmüşler. Hep kesetler ortada. İsa aleyhisselam buyurdu ki havarilere bu halka, karya ahalisine toptan bir azap gelmiş ki kimse birbirini gömememiş. Allah'ın kazabına çarpılmışlar. Dediler ey Allah'ın peygamberi sen sor Mevla'ya ki bunların hali nedir? İsa Aleyhisselam sorunca Rabbim buyurur ki Ya İsa Şimdi gidin hava karardımı mı Gelin o cesetlere sorun Onlar size cevap versin Çünkü ruhlar ölmüyor ruhları Rabbim Konuşturur. Ölülerle konuşulur mu? <gülüyor> he he Efendimiz Bedir'de çukuru kazdı 70 tane yavru o çukura gömdü Ebu Cehin de oradaydı dedirde 70 gavuru ne yaptı? Çukura gömdü Üç gün durdu harp meydanında sünnetidir, yaralıları saracaklar, tedavi olacak, müslüman şehitler olursa gömülecek falan üç gün dururdu. Medine'ye hareket edecek, geldi kuyunun ağzına, gevesiyle beraber. Ne onlara? Ey kafirler! inna ve cedna ma vadena vabbuna hakkah. Biz Rabbimizin bize verdiği sözü gerçek bulduk, Rabbimiz bizi galip etti. Sel Size de Rabbiniz mağvedetti gibi cehenneme. Siz de buldunuz mu dedi. Evet. Hazreti Ömer dedi ki yanında. ya olur Allah. Etsadım bilar va. Ruhları çıkmış, cesetleri çukura konmuş. Sen bunlarla nasıl konuşuyorsun? Keyfetükelim. Etsadim bilar va. Kainatın Efendisi Buhari hadisinde ne cevap veriyor? Ma bi ma Ey Ömer, benim şimdi konuştuklarımı sizin hiçbiriniz onlar kadar duyamıyorsunuz. Onları Rabbim duyurtuyor onlara, ruhlarına duyurtuyor. İsa Aleyhisselam gecenin geliyor. Kari ahalisine Ya ehlel kariyeti Ey kasaba halkı Lepbeyk ya ruhallah Ruhlardan bir ses geliyor, tek. Ey Allah'ın ruhu yani. Allah ruhundan üflenmiş, babasız yaratılmış. İsa Aleyhisselam'ın lakabı ruhullah. Babasız. Buyurun. Ne oldu size diyor.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 Onlardan birini zinada yakalasa, kim bilir ne kadar sarhoşlar şimdi, virajı alamayacak boğazdan aşağı. Şimdi bu gece haberleri dinleyip, gavurlarda Noel kutlamalarında ne kadar keberan oldu. Şimdi burada da bakın, uuuu hocam bu sene çok teşkilat kuruldu, nasıl? Polisler bekliyor, belediye bekliyor, yangın idaresi bekliyor, can kurtaran bekliyor, 0, 300, 50, 350 imdat, ne oldu? Sarhoş, ayı bayılan ara. Vay vay vay vay vay.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 Nisi siber olalım? Kur'an'da diyor ki estağidu billah. وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضًا نَفَسَدَتِ الْعَرْضُ Eğer iyilerin hayrıyla, kötülerin şerrini defetmesem hepsini helak ederim diyor. فَاللّٰهِ مُوْتَعَ اَلَيْسَلَمَ اَبْلُوا Ey Musa! Zikredenler olmasa isyan edenleri helak ederim. Tevbe edenler olmasa günahtarları yerin dibine batırırım Allah buyuruyor. Onun bu cemaat nedir şimdi? Sigorta, siper. için Allah'ın azabını kaldırmak için dualar yapan cemaat. Bu cemaati çok takdir edip tebrik etmelerle bu cemaatın ayaklarına değil asfaltlar, bu çamurları altın katmasalar haklarını ödeyemezler bu cemaatın. Ama bunlar bastık, iddialık dalı keser bunlar. Müslümanlara düşmanlık eder bunlar. Halbuki bu cemaatın hürmetine yaşıyorlar. Niçin Allah diyenler hürmetine yaşıyor. Enel <Gülüyor> yani kardeşlerim,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 Ben de diyorum ki bir tokatta ben çakayım şunu. Ulan anan dövdü seni baban diye ağlasana. O yine anam diye ağlar. Yani bizde dünya bize ne kattarlık etse yine dünya varsa dünya yoksa dünya. Adama diyorsun ki dünyadan ne kadar Ya Yahu şöyle hastayım, böyle dertliyim, şöyle sıkıntılıyım. E, o zaman sen ahirete hazır ol. Yok hoca yaşayalım biraz daha. Hey seni sahtekar. Hem dünyadan bıkmış hem de ahireti istemez. Ya.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 Aynen böylece daha ziyade cemaatleri de davet edeceğimize şu gece bir söz verelim inşallah. Allah, Allah da sözümüzde durmayı nasip eylesin. Kadir Gecesi'ne buluştursun. Şimdi ben size uzun konuşmuyorum. Bir ayet okuyorum. Kainatı Yaratan'ı dinler misiniz? Evet, evet. E buyur. Estaizu billah. <Sessizlik> İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehûm li siddû an sebilillah. İyi dinleyin bunu. Allah konuşuyor. Ben bu konuşmuyorum.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 Buna acıyanlar hiç acıdı mı? Yok. Gözünü kıtmadan veriyor herif ya. Bak helikopter tutuyor gidiyor nereye? Yılbaşı kutlama. Kim bilir ne kadarları İsviçre'lere gider ya. Orada gitme haline yok. Türkiye onlardan beter yerler var. Şimdi muhterem kardeşlerim. Mevla buyurur ki. Ey benim inanan dostlarım. Bana inandığını söyleyen kullarım. Beni ne kadar seviyorsunuz?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 öyle bir gökdelenler dikilmiş bana resimleri geldi broşürleri geldi yahova şahitlerinin teşkilatları geldi dünyanın her tarafına ağ kurmuşlar japonya'da filipinlerde hiç daha İslam'ın adını duymamış adama gidip kâhür etmek için bütün seferberliği kurmuşlar ya Bir bugün müslüman aleminin ortasında bir tamı bitiremeyeceğiz nasıl oluyor ya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 Ben sizin paranızı yemeyeyim Allah buyuruyor. Yemeyecek. Şimdi sizden biriniz diyebilir misiniz ki bu paraları veriyoruz ama ya da Allah bize bunları vermezse geri? Diyebilirsiniz. Estağidumillah. Men dellezi kulibullah kardan hasenen. Kim Allah'a borç verecek, ödünç verecek. Yahudiler dedi ki Allah fakir biz zenginiz. Tövbe ya. Kur'an'da söylüyor. Ebu Bekir sıttık gitti Yahudilerden bir cemaata. Yahudinin birisi dedi ki Allah fakir biz zenginiz. Ya nasıl konuşuyorsun? Niye dedi bizden yardım istiyor zekat topluyor o zaman? Aa. aaa. Ebu Bekir sıttık gibi yumuşak adam bunun çeneye bir yumruk geçirdi. <gülüyor> Ebu Bekir sıttık. Hazreti Ömer olsa kırtlağını sıkacak. Ebu Bekir sıttık herifin çenesini kurdu. Bu Yahudi geldi. Resulullah şikayetlerini diyor. Bu Ebu Bekir bana şöyle yaptı böyle yap. Efendimiz çağırdı dedi ki. Ey bu Bekir. Ben sana demedim mi onlara seni gönderirken, yumuşak ol, fitneye karışma, bunlar başına fitne çıkarabilir. Niye sen fitne karıştın? Ebu Vakit dedi ki, ya Resulallah, Allah'a fakir dedi, onun hücün yumruğu yedi. <gülüyor> Resulullah da bu, buyurdu ki, ben sana inanırım ama Yahudi de diyor ki, ben böyle bir şey demedim. Şahitleri de var, ben böyle bir şey demedim. Bundan hakkımı alacağım. Resulullah Efendimiz ne yapsın? Hemen ayet geldi. La kad sen Allahu kavlallazina qalu inna Allah Allah fakir diyen biz zenginiz diyenin sözünü Allah da duydu diyor <gülüyor> Kimmiş Allah fakir midir Rabbim zengin biz fakir Amin Amin Ne bu Ya ey اللهم <تصفيق> الغني الحميد اي شيء يذهب بكم ماءتي بخلق جديد كما <فماذا> قال <لك على> الله <بعزيز> هادي <صلاة> الله عليه <العظيم> اي bütün insanlar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 Diksin bir an evvel yahu bu kadar talebe geliyor alamıyoruz. Yapamadık bitiremedik nereye koyacağız talebi Onun için e insanlar ben çok zenginim istersem sizi siler süpürürüm yerinize yenilerini yaratırım zimrilik etmeyin diyor. Tak sizi yaratmışım hazır benim benim yoluma. Ayet okuyorum size. ''Hâ entüm hâulâ etud'avnelitum fîfî sebîlillâh'' ''Ey kullarım uyanın'' diyor. Siz Allah yolunda verimeye para vermeye çağrılıyorsunuz. Bak şeytan yolunda para verenlerin karşısında. Bu gece Allah için verin deniyor size. ''Feminküm ben yabgal'' Ama içinizde cimrilik eden var, ben biliyorum Allah buyuruyor. Bu sureye gidin, Muhammed suresinin son ayeti lütfen okuyun. İçinizde cimrileri ben seçiyorum diyor. Hem ben yalval benim ne vakit al cimrilik eden nefsinin kötü huyundan cimriliğe kabılmıştır. Vallahul ganiyyun ve entumul Ben sizin paranıza muhtaç değilim. Ben zenginim siz fakirsiniz. Veriyorsanız kendinize veriyorsunuz. Ben de muhtaçım Allah buyuruyor. Fe ente tevallav yestebdil kan men gairukum summa la'atun Şimdi müslümanlar şükürlüyenin tamamını Allah 24 ayar son altından yapacak kadar zengin mi? Niye yapmıyor?